Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, ee, yeni bir yayın dönemine başladık. Bildiğiniz gibi Açık Radyo'nun 46. yayın dönemi. Ee, daha nicelerini diyoruz. Bugün ben Derya Tolgay, stüdyoda konuğumla beraberim. Ama Asu Aksoy Alporç'un ve Dünya Mirası Adalar grubumuzun tüm bireyleri adına e, bu özgür, bağımsız, demokratik, haysiyetli, duyarlı ve sıra dışı bir e, radyoda, açık radyoda yayın yapıyor olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bir mirası koruyabilmek, kamuoyuna bunu anlatabilmek için Açık Radyo'ya müracaat ettiğimizde, dünya mirası adalar dediğimizde, onun evrensel bir değer olduğunu, işte tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzun olduğunu, yaratıcı, araştırmacı ve koruyucu bu kültürel çabalarla ve bunu sınır ötesine taşıma arzumuzun da olduğunu bahsettiğimizde bizi ciddiye aldı Açık Radyo. Genülden teşekkürler tüm ekibe. Umarız Türkiye'deki tüm dünya mirası alanlarımız için ufuk, ufuk açıcı bir e, örnek olur. Evet, bugün konuğumuz Mikael Bey. Mikael Bey de bir mirası koruyor, sürdürüyor. Hoş geldiniz Mikael Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. E, Mikael Bey, Büyükada Vapur İskelesinde bulunan Xidas e, Kitap Evi'ni tam 100 yıldır e, kuruldu. 1917'de. Evet. den beri evet. e, nesilden nesile e, sürdürüyorsunuz üçüncü kuşaktan dördüncü. size dördüncü üçüncü kuşaktan size geçti dördüncü evet. e, bu e, iskeleden çıktığınız zaman e, hemen e, solda görürsünüz evet. burada ada, ada ile ilgili bütün kitapları yayınları da bulabilirsiniz bu yazda sık sık karşılaştık Michael Bey ile çünkü biliyorduk onun yüzüncü yılı olduğunu ee, ...bunun bir miras olduğunu... ...zaten biliyorduk... ...sonra e, bir de baktık ki... ...Türkiye'deki... E, ...en eski kitap evi... ...daha eskisi yok... ...bildiğimiz kadarıyla varsa affola diyorum... Evet. ...yani sağa sola sorduk... ...araştırdık... ...şimdilik siz en eski kitapçısınız... ...tam 100 yıl maşallah... ...Allah uzun ömürler versin size teşekkürler, de... Teşekkürler, teşekkürler... Şimdi isterseniz... ...çok... E, bir tarihi e, kısmını, kuruluşunu e, ve tabi kurucusunu da anmadan geçmeyelim. Buyurun. E, kuruluşumuz 1917'den beri e, kurucumuz Dede Nikola Kik Sidas tarafından kurulmuş. E, kitapçı olarak ve gazete ve mecmua olarak kurulmuş. Ve o zamanki zorluklar da olsa bütünlerine ayakta durmuş. Ve dedemiz Bay Nikolaki 1946'da tabi vefat etti. Ve oğluna devretti. Bay Hristafi'ye. Fakat Dede Nikolaki zamanında 40'lı yıllardan 50'li Yıllara kadar aşağı yukarı 20-25 çocuk çalışıyordu. Hı hı. Fakat mümkün değil inanmak ne yapıyorlardı diye. Fakat herkesin bir mahallesi var ve bu gazeteler eve dağılması lazım. Tek tek dağıtıyorlar. Tek tek. Yürüyerek ev, mi bisik yürüyerek, bisiklet var yürüyerek, mi hı, mı? Yürüyerek Bazı yokuşlarda mümkün <gülüyor> değil tabi. Herkes de bisiklet yoktu o zamanda da 40 yıllarda evet. ne de bulacaklar <gülüyor> ve Telefonumuz da 025, aşağı yukarı 25. telefon. Bir santral gibiydi hı hı. orası. Ve herkese dede müsaade ediyordu. Fakat uzun konuşmalarda bazı bir... <gülüyor> kestiriyordu <gülüyor> telefonları. Sırada, evet kestiriyordu. evet <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bekleyenler var. Fakat hepsi bildiğimiz gibi orada mümkün değil... Kravatsız girmeye, hepsi giyinmiş vaziyette. Vapurdan giderken ve çıkarken dükkandan uğrayıp gazetelerini, mecmualarını, tabi yabancı mecmualar, tut İngilizce'den, Almanca'ya, Arapça'ya kadar, Fransızca'ya kadar hep bütün mecmualarımız vardı. Ve tabi öyle bir tane değil, kolilerle geliyordu. O yani yüksek satış, satış potansiyeli tabii, vardı Tabii tabii o mi? başka yerde Hı -hı. yoktu çünkü. Evet. Ve o zaman Fransızca çok ağırlıklı ve hatırladığım kadar Nurullah Hatac'ın kızı yaşıyor gelip anlatıyor bizi. Ee, babası Nurullah Hatac bizim dedenikulakiyle 35 ile 40 senelerde bütün orada gelip sohbet ediyordu Fransızca olarak kuruşurlardı. Fakat yani tekrar bunu söylemek istiyorum. Dedeler karabatsız bir gün dükkana gelmediler. Çünkü oraya gelen kişilerde hepsi giyinmiş vaziyette. Ne bir kosa kolla, ne bir gömlekle mümkün <gülüyor> değil. <gülüyor> Zaten ben dede Hristabi bir gün hiç görmedim ki kısa gömlekle <gülüyor> gelsin. Ve müşteri varken özellikle hanımefendiler varken mümkün değil otursun derlerse bütün çünkü ayakta olması lazım sanki. Mümkün değil. Bunu da söylemek istiyorum. Rahmetli Çeli Güler son Evet, daha birçok bir ünlü, edebiyatçı, ünlü yazar, edebiyatçılar çizer, sizden tabii, e, giderken evet. gazete kitaplarını tabii. da alıyorlar. Ee, bunları da ben yani hatırlayabildiğim kadar söyleyebilirim size. Faik Ali Ozansoy, Züye Gökalp, Ahmet Refik, Yahya Kemal, Reşet Nuri Gültekin, Yunus Nadi, Yakup Kadri, Nurullah Hataç. Ve birçok kişilerin hatırlamadığımız Tabii. edebiyatçılar. Çok var. Tabii mesela Fethi Oker orada. Değil mi? Buket Uzuner, Orhan Pamuk ve Adalı yazarlardan e, Viktor Alpbukrek, Musal Bukrek, Feruk Ertürk, Nazan Akpınar, Bayan Lijni. Şu anda 94 yaşında. Allah evet. uzun ömürler versin. uzun ömürler versin. Onu da konuk edeceğiz <gülüyor> evet, inşallah. Evet. Ve hani hatırladığımız zaman e, bir de Son diye adalar ve çevresi sayın avukat Atilla Yılan Ankara Hukuk Profesörü o da Eylül ayında bir kitap yayınladı. O da çok değerli bir kitap. Adalar ve çevresi diye. Hı hı. O da en son çıkan adalarla ilgili. Yani bunlardır yani. Çünkü bunu da söyleyeyim size Melcey Üdebo olarak Rahmetli Celil Güler soy. Bu ismi Evet. Sizin dükkanınızda çerçeve içinde asılı evet. e, Melce-i Üdeba yazılı. Evet. Ve altında da Çelik Gülersoy'un imzası olan evet. bir e, çerçeve var evet. asılı. Bunu biraz daha açarak anlatır mısınız? Nedir bu melce Üdeba ve Çelik ha. Gülersoy evet. bunu niye ee, verdi size? Evet. Şimdi bir gün rahmetli Çelik Gülersoy geçiyor dükkandan ve bizimle sık sık hani hem vapura giderken hem de dönerken yüzde Lani geçip bizimle sohbet ediyor. Ve bir gün bana diyor, Bay Mikhail sizin tabeli yok mu bu dükkanın? <Gülüyor> Şimdilik yok diyorum. Ben size bir isim bulacağım bu dükkanı. Peki dedik. Siz bilirsiniz Çelik Bey. Geçiyor bir gün baktık. Sarılmış vaziyette. Buyurunuzu açın diyor. Bir bakıyor çerçeve içinde. Melce-i Tabii şimdiki nesil Melce-i Üdebe. Melce Üdebe ne olduğunu bilmiyor. Fakat ben Arapça bildiğim için hemen çözdüm. diyor Soruyor bana. Biliyorum diyorum. Biliyorum. E nasıl biliyorsun? Biliyorum diyorum. Melce sığınak diyorum. Üdebe de edebiyatçı olarak edebiyatçılar diye şey ediliyor. Ve, fakat tam bizim artık Türk yılları diyelim ki yazarların evi olarak gençler biliyor bu mekanı ve üçüncü kuşaktan bahsetmeden geçmeyelim bizim dede krisafi 1992'de sizlere ömür ve emekli öğretmen kızı Bayan Vaso ona baba söyledikten sonra o devir alıyor 1992'den ve ben ve tabii rahmetli Feruh Bey'in desteğiyle devam ettik. Evet, burada ve, Feruh Bey'i anmadan geçmeyelim isterseniz. Evet, evet. Feruh, Feruh Bey, Bey kimdir? Evet, e Feruh Bey'in babası Büyük niz, Nizam Mahallesi'nin muhtarıydı. Liselik muhtarlık yapan, bütün ada kitaplarında var. Evet. Yani ada kitabını okuyan görüyor Bilal Ertürk diye. Fakat büyük dedemiz de Nikola ki Azay'dı. Yani muhtarlık. <gülüyor> muhtarlık da yapmış. Evet. Evet. Beni bildiğim kadar. Fakat Bilal Efendi 1942'de Feru Bey'i alıp 10 yaşında bir çocuğu dükkana getiriyor. Ve dedi diyor ki ben Feru size bırakıyorum. Burada. Tabi işte dediğim gibi onunla beraber 25 çocuk çalışıyor fakat dedeni kullan ki Feruh her türkü bırakmıyor dışarı çıksın gazete dağıtımını hmm. bütün yanında tutuyor. Evet. Çünkü kitaplara aşıktı Feruh Bey bütün kitaplarla meşguldü. Bu bahsettiğimiz 1940-1950 arası. Evet evet. Yani. 1946'da yani dedeni evet. kullan tabii vefat ediyor ama Feruhlar ve Feruh Bey 10 sene orada bir evet, inin evet, çalışıyor evet. kitapçıda evet, evet. gençliğinde. Evet. Yani büyüyor ordayız, Evet de orada tabiçılar. büyüyor. Sonra işte okul hayatı sonra... derken, lise Hı -hı. derken falan. Sonra işte askerlik şeyi geliyor. Askerliğinden sonra bir firmaya girip çalışıyor müfettiş olarak. Evet. Çünkü çok disiplinli. <gülüyor> <gülüyor> çok disiplinli bir beyefendi. Ve 1983'te emekli oluyor. Ve tekrar dönüyor dedi kısafiyonun yanına yardım ederek Bir de resim hayatına başlıyor Ferubi ressam evet, esas ressam. dinleyicilerimiz de ressamlar ve, ve belki dinleyicilerin ondan epeyce tablo almışlar çünkü <gülüyor> yanı Türkiye değil, tut Fransa'ya kadar Amerika'ya, İngiltere'de tabloları var. Evet. Burada Ferru Bey'i ve Bey o ancak alarak... evet ada halkı işte o şimdi halk olarak müthiş seviyorlardı Ferru Bey'in tabi resimlerini ve çok alan da var. Hale soruyorlar. Yok mu Feru Beyin tabloları diye bu dükkanda <gülüyor> yok. Ve sonra Bey. da kitap yazıyor Feru Bey. Feru Bey de çok sevdiği e, adamsı için. Evet, Mazinin dilinden büyük adayı yazıyor ve gelirini hiçbir kuruş almadan Kültür Derneği'ne bağış ediyor. Feru her Ve şimdi hatırlamıyorum bir kitabı daha da var bizde. O da ömrü yetmedi maalesef. Hazırdı 2010'un sonunda. Ve 2011'in Ocak yanında sonra oğlu biraz sıraya koyuyor kitabı ve gene dernek basıyor. Evet son ziyaret ettiğimde e, evet. oğlunu gördüm sizin. Evet evet evet Erhan'ı gördünüz. Evet evet. Ve... Zaten sizin e, kitapçı mabet gibi. <gülüyor> hatta <gülüyor> nasıl <gülüyor> hatta nasıl. Çünkü inan ki zaten uğramadan bizim dostlarımız sağ olsun ve eski ilanı kitabı sevenler selam vermeden geçmezler zaten oradan. Evet ben de her defasında evet, sizde, size uğruyorum evet. şimdi şey demin evet. anlatıyordum o yarım kaldı işte hep uğruyordum size konuşuyorduk şu yüzüncü senenizi kutlayalım evet. açık radyoda da bunu kutlayalım. Evet evet ama fırsat olmadı ee, ancak hayır, şimdiye kısmet işte oldu. Fır fırsatın ötesinde <gülüyor> tam bu kutlamalardan bahsederken evet. İBB'nin e, yani çok talihsiz bir şey yaşadık ee, orada. Tabii ve inşaat şeyleri biraz sıkıntılar çektik. İsterseniz küçücük bir açıklamada evet. bulunayım ki hani Hı. dinleyiciler evet, evet, bilmeyebilirler. Ee, şey İskele tadilatının yapılacağını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi sizi tahliye etmek için bir tebligat yolluyor. Yalnız Fakat yalnız bana değil bunu, hepimizi. Evet. E evet size derken burada esasında sizin dışınızda sekiz esnaf daha var. Ve bu sekiz esnaf da adalı esnaf. Bunlardan e, 20 senelik olan da var. O, yanımızdaki Baklavacı, 40 senelik. Evet kırk senelik Taylan, olan Karadın, var. Evet. 25 senelik olan kadın derneği. Evet Derneğin, evet çoğu e, evet. Dük dükkanı Belki var. Belki daha fazla. Tabii. Yani katılmıyorum. Evinlisi adalı o hepsi. Evet. Esnaf olarak. Tabii adalı bir adada oturanlar. Ve ee, yani, e, sizi... ada halkına, adalar halkına hizmet veren. Evet. Kiralarınızı ödeminize rağmen sizi tabii. işgalci olarak evet, e, gösteriyor. Evet öyle bir yazı gönderdi. O biraz canımızı sıktı tabii. Elbette. E, bunun üzerine adalılar... Bayağı bir Adalar sosyal evet. medya üzerinden evet. büyük bir kampanya büyük, başlatıldı. emin. Evet. Ve evet. hatta galiba geçtiğimiz pazar değil, ondan önceki pazar 10. 15 Ekim değil mi? Evet, büyük bir eylem size evet. destek, Adalı, Adalı esnafa destek elemanı evet. yapıldı. Adana esnafları vardım. evet evet evet. evet <gülüyor> yani çok büyüklerken İstanbul'dan da gelenler vardı. Böyle çok muazzam büyük dilde ama çok hassasiyetli, çok e, nadir. Değerli çok evet. destek, destek vereceği mirasını e, korumak kurmak isteyen, için, e, çünkü o tarihi kurmak görmek. için yaptılar. Sağ olsunlar. Çünkü bazıları da ben söyleyeyim size 80'den yukarı ...yaşın insanlar çünkü o dükkanın içinde büyümüş... Evet. ...orada kitaplarla... ...okuma yazma öğrenmiş... ...çünkü yeni değil... ...ve fakat... ...bunu ben bir borç biliyorum... ...bütün tarımıza şükrediyoruz... ...ve bütün... ...sosyal medya ve herkese... ...destek veren şey herkese bir teşekkür ediyoruz... Şey ...çünkü tarihi bir yeri kurudular... Evet bir an önce yani o iskeleyi kaplayan plastiklerden kurtulup e, kitapçıya, esnafa Hı. Hı. E, o Hı. güzel iskeleye Ve, kavuşmayı evet. bekliyor bütün ödalılar. Ee, bunu da o. bir nokta şey diyorum. Ben çünkü bu dükkanı devraldığım zaman 2011'de çünkü söz verdim bana devralanına kitapları bir gün hiç eksik etmeyeceğim. Çünkü o dükkan kitaplarla... yani. Evet. Peki bu e, İBB'deki e, süreç nasıl işliyor? Çünkü enteresan bir şekilde yani İBB'nin bu iskeledeki anlaşılmaz dayatması 2006'dan beri devam ediyor. O zamanlar Turing'in de kafesi olan Dur, bir iskele üst evet. katı. Orası da defalarca işte boşaltılmak isteniyor Halk evet. imzalar topluyor. şeyler Eylemler yapıyor. İşte geri alınıyor. Evet. Diyor. Bugüne kadar böyle dalga dalga bu şey işlem devam ediyor. Size geliyor. Galiba daha da devam edecek. Ee, bilmiyoruz ileri. İnşallah bize de deleni Şimdi daha, daha... <gülüyor> yardımcı olurlar. Normal bir kontrat yapıp <gülüyor> evet. ve çizeriz. Ve çünkü bir hizmet veriyoruz bir kültür Hayır, şey olarak. Şöyle bir şey Mihail Bey, yani Allah aşkına yüz yıllık kaç kitapçı var? Benim bildiğim İstiklal'de bir tane 1918'de kurulmuş Koen Hemşireler, iki kız kardeşin evet. kurduğu var, yani devam eden. Ve siz 1917'siniz, yani Büyükşehir Belediyesi bunu bilmiyor mu? Hani Dersini düşünmek zaten daha da kötü. Belediyenin tam tersine belediyenin işte kültür bakanlığının bu işlerle ilgili herkesin size sahip çıkması, koruması, evet. Evet. etrafı anlatması <gülüyor> gerekiyor. Evet ama inşallah bunlar ve çıkacaklar ben inanıyorum ve devam edeceğiz. Peki ben size samiyetle bir şey soracağım. Yani siz gerçekten gidip de bu İBB'ye biz yüz senelik bir kitapçıyız ve Türkiye'de bizden esk eskisi yok biliyor musunuz? E, doğrusu Dediniz ben mi? bazı yerlerde Biliyorlar söyledim mı? ve söylüyorum benlerini bu dükkanı tutmak için bir iki hediyelik şey koyuyorum. Yoksa bilsem bu dükkan kirasını çıkarırsa mümkün değil hiçbir şey eklememe dükkan içini kitaplardan hariç. Tabii o zaman ben size mümkün diyemek istiyorum ve çünkü bunu ben size söyleyeyim ee, öyle müşterilerimiz var sağulsullar. İstanbul'dan kitap almayıp gelip benden ol. çünkü siz ayakta durmanız lazım. Çünkü Harika. büyük kitapçılar kapandı. Siz direniyorsunuz burada. Biz de Bu yani yardım etmezsek ne yapacağız? Sadece adaların diye. değil buradan Bu... biz anons edelim. Evet. Bütün Türkiye bütün İstanbul için Adalarda 100 yıllık bir kitapçımız var. Peki, Onun varlığını evet. devam ettirmesi için elimizden geleni yapalım. Evet. Şimdi tabii haliyle sormam gerekti. Ee, kitap satışlarınız nasıl? Yani piyasa koşulları sizi zorluyor mu? Ee, Daha e, önceki e, satışlara kıyasla. Zorluyor. Nasıl söyleyeyim sizi? Ee, gene çok şükür yani satılıyor fakat 20-30 sene önceki sattığımız şimdiki 40 diyelim ki ya daha az fakat ama e, adaların tarihiyle çok kitap yazıldığı için ve o kitapları zarıyor, yazıyor satıyoruz e, Adalar Vakfının kültür e, evet. evinlerini hazırladığı kitapların kültür derliğininlerini onları ben gururla satıyorum. Ve biliyorsunuz Şimdi, belki siz bitirinde gördünüz... ...en çok ağırlıklı ada evet. kitapları... Ya. ...ada tarihiyle... ...çünkü adalar artık anıyla kaldı. Şimdi üzerinde düşünmemiz gereken bir konu var... ...yani herkes düşünmeli. Hı. Adalarda yaşayan edebiyatçılar... ...sanatçıların sayısı o kadar fazla ki... Yani, ...kusura bakmayın... ...hemen bir, birkaç tanesinin çok önemlilerini söyleyeceğim... Evet. ...ama bunlardan onlarca daha var. Ziya Gökalp... ...Melih Cevdet Anday... ...Cevat Şakir... Fayl Nisa Zeyt, Aliye Berger, Şirin Devrim, Nejat Devrim, Azra Yerat, Yahya Kemal Beyatlı. Mehmet Akif Ersoy, Ömer Seyfettin, Faruk Nafız Çamlıbel, Nurullah Ataç, Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Aziz Nesin, Said Faik Yanık, Halide Edip adı, adı var, Zabel Asadür. Bu yani geçmişte daha onlarcası var. Günümüzde olanları Orhan Poluk, Pamuk Komet, Buket Adol Berramo, Gündüz Buket Vassaf ve yani Gündüz say say bitmiyor. Şimdi üzerinde Çok düşünülmemesi yani, gereken şu... Yani... Çok Adı, zamanımız olması peki, lazım. Peki çok az vaktimiz kaldı. Evet, Adaların sihri nedir? Edebiyatçılar buraya geliyorlar mı? Yoksa burada yaşayanlar mı edebiyatçı oluyor? Nasıl Vallahi adalar orada, nasıl çünkü bir yer olduğu şey için uyandırıyor? Orada insandan. daha rahatlıkla e, kaleme aldığı ve yazdığı romanlar orada daha rahat. Çünkü ada sayfa yeriydi. Ses yoktu, güç yoktu. Onun için daha rahatlıkla yazıyorlardı. Yani Benim her biri düşün... ayrı evet. bir miras, her tabii. biri adada yaşamış, her birinin evi var, anıları, eşyaları, her biri müze olabilecek evler bunlar. Bir açık hava evet. müzesi, adalar. Evet. Bu kadar da e, önemli kişilere ev sahipliği evet. yapmış. Evet, bir de bundan da şey etmeyelim, sonuna geliyoruz. Ee, rahmetli oldu tabii, Parsu Olacı'nın çok Akilas, İki kimleri sayacağız ee, yani çok, bu programı... herkesin evet akıl almaz olarak... sağ olsun <gülüyor> çok büyük bir şey bıraktılar. Ee, Başka programlarda inşallahlikle ilgili bir Orhan Bey Orhan Türker evet. ne söyleyeyim size. <gülüyor> çok, çok yani söylecek şeyimiz doğrusu. var. Çok bitmez. Çok bitmez. Efendim ee, programımızın <gülüyor> ama sonuna geliyoruz maalesef. Geçe evet, zamanımız daha evet, fazla olsaydı. Ben söylemek istediğiniz bir şey varsa böyle yarım dakika alabilirim yoksa e, kapanış yapıyorum. E, kapanış yapacaksınız. Evet. Ve ne söyleyeyim sizi ve bunu istiyorum. Daima tarihi yerlere hep beraber çıkmamız lazım. Peki. Çünkü bir kültürdür bu. Yani benzemiyor başka bir şeye. Evet. Evet efendim, İstanbul'un ve adaların kültür miraslarından İksidas Kitap Evini ve Mihail Bey konuğumuzdu bugün. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir şey değil. Adalar hepimizin. Hoşça evet. kalın. Yok, <gülüyor> henüz bir evet, küçük bir, bir şey kırmızı. söylemek istiyorum evet. ben. Bu Melce Uğurdebayi edebiyatçılar sığınağını korumak. Geleceğe aktarmak hepimizin görevi başta yetkililerin, belediyenin, kültür bakanlığının işi değil kapatmak tüm güçleriyle destek olmalılar gerçekten. Bizler bu radyoda Dünya Mirası Adalar programı programcıları olarak bir bilen değil öğrenen olarak konuklarımızı ağırlıyoruz. Bize verilen bu 25 dakikalık sürede mikrofonlarımızı adaların tarihini, arkeolojisini, sosyolojisini, ekolojisini, turizmini, yönetim şeklini, ticaretini, edebiyatını, sanatçısı, tarihçisi, şahsiyetleri, iyi kötü her gelişmeyi adaların altını üstünü mirasın dünü, bugünü ve geleceğini konuşmak için sözü onlara veriyoruz ve bunu açık radyo sayesinde yapıyoruz. Daha nice senelere yayınları açık radyo. Bize Dünya Miras Adalar Facebook sayfamızdan görsellere ulaşabilir, önceki radyo yayınlarını dinleyebilirsiniz. Teknik masa Selahattin'e teşekkürler. Hoşça kalın. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşça kalın.